Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Incire, zeytine, Sina Dağı'na ve bu güvenli beldeye andolsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. O halde artık sana dinin ne yalanlatabilir? Allah hüküm verenlerin en iyisi değil midir?